ve selamu ve ve ee, kıymetli arkadaşlar Hz. Nuh'u konuşuyoruz ee, Nuh aleyhisselam ilgili söylenecek çok şey var pek çok farklı konuya işaret ediyor onun e, mücadelesi ve hayatı ee, bugün de ansiklopediden e, yaptığımız e, özeti tamamlayacağız ondan sonra da vakit kalırsa inşallah e, Füsusul Hikem'de Nuh aslında ee, İbni Arabi Şiler söylüyor. Çok da böyle <gülüyor> riskli olanları bırakacağım. Onlara girmeyeceğim. Bana göre riskli. Kendisi o riski almış. Ben de oraya eklenmek istemiyorum. İsteyenler, arzu edenler kaynağa bakabilir. Ama işaret etmek istediğim hususları seçtim. Onları aktarmaya çalışacağım inşallah. En sonunda da artık bütün bu zihinsel hazırlıktan sonra Kur'an-ı nasıl ele alındığına bakacağım. Ee, öncelikle Hazreti Nuh denince aklımıza ilk önce tufan geliyor, sonra da bin yılı aşkın bir ömür geliyor aklımıza. Yani en e, onu öne çıkaran hususlardan birisi, farklı kılan diğer peygamberlerden. Çünkü hiçbir peygamberin yaşı Kur'an-ı Kerim'de zikredilmezken e, Hazreti Nuh'un 950 yıl onların arasında kaldığını, onları hakka davet ettiğini e, söylüyor Kur'an-ı Kerim e, Ankebut suresinde. E, Ankebut suresinin ayetlerinde e, şimdi bu 950 yıl üzerine bir tartışma var acaba tam, ömrünün tamamı mı 950 yıldı? yoksa sadece peygamberlik görevi mi e, ayetin metninden anladığım benim yani daha e, bariz olan ayet-i kerimede 950 yılın sadece peygamberlik süresi olduğu yani onun evveliyatı da var sonrası da var e, diye düşünüyorum yani tufandan sonra da var Sadece hani kavmine hakkı davet etmek için uğraştığı sürenin 950 yıl olduğu daha kuvvetli bir ihtimal ayet kelimesinin metline baktığımızda bu konuda çeşitli yorumlar yapılmış işte bütün ömrü 950 yıldır diyenler onu yorumlamışlar, bölmüşler ne kadar işte peygamberdi, kaç yaşında peygamber oldu, ne kadar görev yaptı, sonra tufan kaç yaşındayken oldu diye böyle bunlar ama bizim kaynaklarımızda hiçbir şekilde müdeller olmayan yani. Daha çok İsrail'i rivayetlere dayanan tahminler biliyorsunuz İsrail'i metinlerde ben de çok bilmiyorum çünkü doğrudan birinci kaynaklarını okumadım. Ee, İsrailoğullarının fakat e, onların böyle yıllara takıntılı olduklarını, sayılara takıntılı olduklarını işte dünya kaç sene önce yaratıldı, işte e, hangi peygamber hangi zamanda geldi, hangi tarihte geldi, işte kaç yıl yaşadı, böyle isimler, yerler, tarihler konusunda çok takıntılılar ve o hesaplara da çok e, geniş geniş yer veriyorlar e, kaynaklarında. Hiçbiri doğru çıkmasa bile bundan vazgeçmiyorlar <gülüyor> Bu hesaplama çabalarından. E, ağırlıklı görüş e, Hz. Peygamberin şey Hazreti Nuh'un afedersiniz e, işte e, 950 yıl sadece görev yaptı kalmini davetle geçirdiği e, buna göre kendisini 350 yaşındayken vahiy gelmiş bu görüşte olanlara göre yani 950 yıl kalmini davetle geçmiş sonra da e, işte Tufan sonrası var ve toplam ömrünün 1300 yıl olduğunu söylüyorlar. Şimdi burada bizi daha çok ilgilendiren kısmı benim kanaatime göre. Yani her anlatan biliyorsunuz kendi önceliklerini öne çıkarır. Zihinsel önceliklerini. E, bu mümkün mü? Yani bugün biz bir gence bir işte e, İslami ilimler tahsil etmemiş bir Müslümana işte Nuh Aleyhisselam 950 yıl yaşadı. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. En az 950 yıl yani e, diye söylediğimizde hani bunu bir efsan demeyelim yani ayeti inkar etmez tabi ama ya bu hani ne demek istiyor acaba? Gerçekten 950 yıl insan yaşamış olabilir mi? diye bir soru zihnine takılıyor. Herkes ifade etmese de bu soruyu. Fakat. edersin. <gülüyor> Şimdi ben de bunu, yani cenab bak böyle diyorsa böyledir, işte biz bunu bilmiyoruzdur, anlamıyoruzdur nasıl olduğunu. Veyahut da işte yine dinler tarihçilerinin ifade ettiğine göre, ilk insanların öbürü çok daha uzundu, çok daha uzun yıllar yaşıyorlardı. Çünkü hani doğaları bozulmamış, ortam bozulmamış, yiyecek içecek hiçbir şey bozulmamış olduğu için, öyle yaşıyorlardı. Giderek insan ömrü kısaldı. İşte orta çağlarda 50-60 yıla kadar düşüyor. Yani 50 yaşına kadar yaşayan çok yaşamış sayılıyor. E günümüzde bu biraz daha sağlık hizmetleri sebebiyle biraz daha yukarı çekildi. İşte 80-90 yıl e, yaşıyor insanlar sağlıklı olarak e, diye düşünüyordum. Yani doğrusunu isterseniz. Sonra longevity diye bir akım var şu anda dünyada. E, çok şey, e, çok popüler. Neden? Çünkü insanlar... E, Arkadaşlar aynen Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler için söylendiği, söylenen bir ifade var. Onlara da birine, işte onlar cennetin kendilerine ait olduğunu söylerler ama asla oraya gitmek istemezler. Bin yıl bile olsa dünyada yaşamak isterler diye onların hayata ne kadar tutkuyla bağlı olduklarını anlatırken, Kur'an-ı Kerim, yani bu uzun ömürden, uzun ömür tutkundan bahsediyor. Günümüzde de biz işte... <gülüyor> Yani ağır laflar etmek istemiyorum ama hep beraber ya yani bir <gülüyor> belli hususlarda bu konuda da aman sağlıklı yaşayalım aman daha uzun yaşayalım diye. Herkes bir arayış içerisinde. Bu loncü bir ilgili yazılmış bir kaynak var. Kitap var. Ayşegül Çoruklu yazdı. O da tabii batılı çalışmalardan o çalışmaları takip eden bir isim. Oralardan aktarıyor. Yoksa yani ülkemizde böyle çok özgün bilimsel çalışmalar yapıldığı konusunda da çok ilimsel değilim ne yazık ki. Varsa da beni düzeltin. Bakın bunu kitlelere anlatmayayım. Zaten kitlelere de çok anlatmam bu hususları. Yani daha kapalı ortamlarda süreler bu kanaatlerimi karamsarlık oluşturmaya gerek yok çünkü insanlar üzerinde ama bir de hakikat var. Hani ortaya önümüze şartlıkımızı koymamız gerekiyor. Bu araştırmalar psikolojide öyle, tıpta öyle, işte sosyal bilimlerde bile öyle. Yani düşünün kendi toplumumuzu tanımak için çalışması gereken bilim, Mesela işte Amerika'da yapılan araştırmaları, Avrupa'da yapılan araştırmaları getirerek e, toplumu analiz etmeye çalışıyor. E, orada bile öyle. Ne yazık ki özgün araştırmalar çok sayıda değil. İşte Ulongeviti ile ilgili e, bir konuşmasını dinledim e, bahsettiğim e, yazarın ve şu anda pratikte bunun 200 yıla kadar kesinlikle mümkün olduğunu e, hatta şey diyor biraz da esprili bir şekilde. Yani şu anda yaşı 20'lerde olanlar biraz işinizi sıkarsanız bu çalışmalar çok e, hızla ilerliyor. Yani sizin için çok daha mümkün olacak 150-200 yıl yaşamak e, diyor. Yani, Tabi orada ideal olan sağlıklı yaşamak. Burada şimdi mesele ben burada sağlık e, konuşması yapmıyorum veya işte uzun ömür konuşması yapmıyorum. Mesele şu arkadaşlar yani demek ki Faraza, faraza 50 yıl sonra e, o kadar ilerleyecek ki tıp e, işte genetik çalışmalar devam ediyor yapay zekanın Planılması, işte organ nakli, yapay organlar, e, organ nakli ucuz olduğu için şu anda tercih ediliyor. Yoksa yapay organ da üretebiliyor insan, insan şu anda. Fakat çok pahalı olduğu için onu tercih etmiyorlar. Elhasıl yani 500-600 yıla çıktığında bu ömür, insan ömrü o zaman ha bak buymuş diyeceğiz. Yani üzücü olan şeyi anlatmak istiyorum burada. E, Kur'an-ı Kerim'de şu andaki bizim bilgimize, görgümüze, insanlığın şu andaki seviyesine aykırı bir şey duyduğumuzda arkadaşlar mesela ateşin yakmaması gibi, işte e, denizin yarılması gibi ya da Nuh Aleyhisselam'ın bin yıl ya, e, civarında yaşaması gibi bir bilgi duyduğumuzda yani onu böyle hani tabii Allah Rabbimiz söylemiştir vardır bir bilgi ama hani ne demek istiyor acaba yani burada da bu sayıyı vermeseydi şimdi biz bunu nasıl izah edeceğiz e, gibi bir hani rahatsızlık duymuş insanlar arkadaşlar. Yani bunun üzerine kitaplar doktora çalışmaları yapıldı. Ee, özellikle kıssalardaki o mucizelerin. Ee, yani bunlar da işte gerçek olaylar değil. Mahiyetine gelebilecek şekilde yorumlayan e, akademik çalışmalar yapılıyor. E, dolayısıyla işte bilgi demek ki Kur'an'ı Bilime göre yani bilim bize neyi söylüyorsa Kur'an'a olan yaklaşımımız da ona göre olduğu zaman böyle bir e, sınavda e, geçemiyoruz. <gülüyor> e, o sınavda kalmış oluyoruz. Bu e, uzun ömür meselesinin e, aşılmaya çalışılan bir mesele olduğunu en azından teorik olarak bunun mümkün olduğunu söylemiş olalım. Kavridin nerede olduğu bilinmemekte. Çeşitli yerlerde olan ispat edilen makam ve kabirler bulunmakta. Bir rivayete göre Mekke'de, Mescid-i Haram'da diyorlar. Başka bir rivayete göre Cizre'de, Necef'de diyorlar. Ama bilinmiyor yani. E, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'un ahlakına yönelik, karakterine yönelik söylenen ifadeler var. Bunları da biraz hızlı geçeceğim. Çünkü biz zaten onları okuyacağız ayetlerde inşallah. E, mesela İsra suresinde 3. ayet gelmesinde Hazreti Nuh'un çok şükreden bir kul olduğunu, çok sabırlı ve çok şükreden bir kul olduğunu ifade ediyor. Kut Suresi'nin 49. ayetinde güçlükler karşısında gösterdiği sabır insanlara örnek olarak gösteriliyor. Yani tekrar edeyim. İsra Suresi'nde şükründen, Kut Suresi'nde de sabrından bahsediyor ayet kelimeler. Şükür ve sabır arkadaşlar, ee, hayatın Akıl sağlığının, akıl sağlığının e, e, çok önemli iki destekçisi. Bir madalyonun iki yüzü gibi birbiriyle ilişkili, bizim zihniyetimizle, ahlakımızla çok yakından ilişkisi var. Ve akıl sağlığımızla çok yakından ilişkisi var. E, bu arada çok bahsettiğim bir kaynaktan yine bahsedeyim. E, İbn Kayyim El Sabredenler ve Şükredenler isimli bir eseri var. Ben yeri geldikçe onu hep tavsiye ederim. Çok böyle sular seller gibi akan, çok kolay okunan bir kitap değil öyle alıntıları peş peşe sıralamış. Yani sabrın faziletleriyle ilgili alındılar, şükrün faziletleriyle ilgili alındılar. Çünkü tasavvufta da çok önemli bir iki nitelik yani mesafe alabilmeniz için, nefis terbiyesinde mesafe alabilmeniz için çok önemli iki nitelik sabır ve şükür. O, o eserin şöyle bir faydası var. Yani mesela her gün kaldığınız yerden yarım sayfa, bir sayfa okuduğunuzda e, hep aktarılan rivayetlerin toplamı olduğu için kitap. Yani kopmuyorsunuz ve her gün o sabra ve şükre tekrar böyle motive olmuş oluyorsunuz. O kitabı e, yeri geldikçe hep tavsiye ederim. E, şimdi bir de Adem kıssasında arkadaşlar sizlerle onu da okuduk ama çok uzun zaman geçti üzerinden. Adem kısasında şeytanın söylediği bir ifade var. Çok etkileyici. Yani Kur'an-ı Kerim bize arkadaşlar her şeyi o kadar açıkça anlatıyor ki, hani hiç bilmiyordum. İşte düşünemedim. Ya Rabbi ben burayı akıl edemedim. Birisi hatırlatsaydı yapardım falan gibi bir mazeretimiz hiç yok yani. Hiçbir bizim insani temale ulaşmamız için o mücadelede, o çabada ne gereken hiçbir bilgi atlanmamış. Bütün bilgiler var. İşleyip kalıyor arkadaşlar o bilgilere inanmak ve inançla eylem arasındaki iradeyi harekete geçirebilmek. Yani irademizi o bilgiler doğrultusunda harekete geçirebilmeye kalıyor. Burada Adem kısasından hatırlatmak istediğim nokta şu... Ee, Cenab-ı Hak işte Hazreti Adem'e secde edilmesini emrediyor. Ee, meleklerin arasında bulunduğu için şeytan da yani İblis de o emirle mükellef ee, fakat secde etmiyor biliyorsunuz. Ee, Cenab-ı Hak işte neden secde etmedin diyor orada Cenab-ı Hak'ın emrine karşı kendi akli çıkarımını öne çıkarıyor. Yani sen yanlış evrettin anlamına gelecek bu emir yersiz bir emir anlamına gelebilecek bir açıklama yapıyor iblis ve bunun üzerine kovuluyor uzurdan e, bakın iblis cenab-ı Hak'ı inkar etmiyor arkadaşlar bu çok önemli ahireti inkar etmiyor hiçbir çünkü kıyamet gününe kadar bana mühlet vermiyor daha sonra dirilişi e, hesabı cenab-ı Hak her şeyi kabul ediyoruz sadece kibrinden dolayı Allah'ın bir emrini tahvif etti küçük gördüğü, gereksiz gördüğü için şeytan o akıbete maruz kalıyor. Yani bugün Allah'ın emirleri karşısında söylenen ifadeler bu açıdan çok belirleyicidir. Yani bizim akıbetimizi de belirleyicidir. Şimdi şeytan diyor ki, Ya Rabbi bana kıyamete kadar süre ver. Ben bu insanoğluyla uğraşacağım. Çünkü sen beni onun yüzünden azdırdım diyor. Yani orada da ikinci bir hata yapıyor. Yani ben azdım ben nefsime uydum demiyor sen beni azdırdın diyor Cenab-ı Hakk'a yani günahları hataları hep Allah'a ve kadere havale etmek de şeytani bir yoldur arkadaşlar yani Adem kıssası detaylıdır bu maçtan geçiyorum hep buraları niçin arkadaşlar ben diyor onların diyor sıratı mustakimin üzerine oturacağım o insanoğlunun önünden arkasından sağından solundan her taraftan ona böyle telkinde bulunacağım e, amacı şu sen onları bir şükrederken bulmayacaksın. Yani şeytanın bütün bu mücadeledeki amacı insanı şükürden alıkoymak arkadaşlar. Şükürden alıkoyduğumuzda ne oluyor? 10 tane ayakkabımız varsa şu renk olmadığı için mutsuz hissediyoruz ve ona odaklanmaya başlıyoruz. O renk ayakkabı almak için. İşte ona göre para kazanmak, ona göre vakit harcamak vesaire. Şimdi e, artık ben de biraz böyle yaşlılar gibi miyim artık yaşlı kategorisindeyim ve öyle konuşmaya başladım. E, öyle konuşurlardı hep eskiler. Arkadaşlar eskiden e, yani e, ekonomik durumumuz da bugünkünden daha parlak iyiydi yani ülkemizin. Ona rağmen mesela benim çocukluğumda bir maaşla ev geçindirilirdi. Ve sadece biz değil herkes öyleydi. Yani bir tek babalar çalışır, çok kısıtlı bir geliri var ama onunla ev geçindirilir, ara biriktirilir, işte yatırım yapılır. Kendine göre kimisi köyünde bir şey alır ki. Mesela benim babam öyleydi yani emekliydi. Ee, emekli maaşıyla ev geçindirirdi. Bir de etraftan sağdan soldan sıkışanlar da gelirdi. Yani onlara da borç verirdi babam. Ee, niye? Çünkü şükür ehli olunca arkadaşlar masrafınız azalıyor. Yani doyumsuz insanın sürekli ihtiyacı var. O ne kazanırsa kazansın zaten yetmiyor kendisine. İşte şu renk çantası yok. İşte hep diyeyim yani ben hani basit örnekler veriyorum. Yazlığı yok. Yazlığı varsa da hep aynı yere mi gidecek? Bir de şurada bir yazlığı olsun. Yani işte bu yazda tekneyle gitsin. Neyse yani sonsuz. Ee, onun için sakın dünya nimetlerini eleştirdiğimi zannetmeyin. Şükürsüzlüğü eleştiriyorum burada. Yani hedef şaşırtmayalım. Şükür, şükürsüzlüğü eleştiriyorum. Yoksa dünya nimetlerine sahip olmak Allah bol bol verir kimine. Bunda bir problem yok. Önemli olan şükredenilmektir. Ee, sufiler, arkadaşlar şükür mü daha faziletlidir, hant mı daha faziletlidir, şükür mü daha faziletlidir, sabır mı daha faziletlidir? Konusunda farklı görüşler ileri sürmüşler. Acizane kanaatim, ben şükrün sabırdan daha büyük bir mertebe olduğu kanaatindeyim. Çünkü sabır, yani karşınızda bir durum var. Orada göstermeniz gereken bir ahlaktır. Şükür ise gelmiş, size ulaşmış ama artık geçmişte kalmış nimetleri tekrar hatırlayıp tekrar derken yani işte bu sabah ne güzel kahvaltı ettik, tayımız ne kadar güzel, elhamdülillah diyebilmek. Yani şükürler olsun diyebilmek. Dolayısıyla insanoğlu işte o geçmişi hiç düşünmediği için veya şu anda elinde olan onun gözünde değerini kaybediyor. Şu anda elinde olan insanın gözünde değerini kaybettiği için e, şükürden uzak e, kalabiliyor. Ve işte o şükürsüzlük de sürekli bir doyumsuzluk kendini bir şekilde görünüyor. Kendini başkalarıyla kıyaslamak şeklinde görünüyor. Mesela sürekli kendini başkalarıyla kıyaslayan nasıl şükredebilir ki yani? Ama kendiler aşağıdakilerle hiç kıyaslamıyor. Hep yukarıdakilerle kıyaslıyor. Mesela sonuçta e, şükür vaazına dönüşmesin bu. Fakat bunu da hatırlayalım Hazreti Adem kısasında e, şeytanın İnsanoğluna yönelik hedefi onu şükürsüz hale getirebilmek. Bakın bugün insanlar arkadaşlar işlerinden memnun değil, eşlerinden memnun değil, ülkelerinden memnun değil, çocuklarından memnun değil. Hep, hep bir üst seviyeye izliyor. Her konuda bir üst seviyeye izliyor. Ee, i̇nanın yani ben çok insan tanıdım hayatımda. Allah'a şükür ben zenginim diyen bir kişi gördüm arkadaşlar. Bir kişi. Bir kişi hatırlıyorum yani. Allah'a çok şükür ben zenginim. Bana çok verdi Cenab-ı diyen bir kişi. Hep böyle insanlar ihtiyaç içindeler. Hep e, ellerindeki yetersiz. Hep daha iyisini istiyorlar. Daha tolunu istiyorlar. İnsanoğlu e, böyle. E, böyle bir tarafı var yani insanoğlunun. İşte Hazreti Nuh'un şükürle öne çıkması bu açıdan çok kıymetli. Sabırla ilgili de bir iki şey söyleyelim. E, sabır da e, ben hep ifade ediyorum. Çünkü ne kadar bilinse de yani kendimden biliyorum. Mesela bunun Yen ve söyleleyen birisi olarak ben bile devamlı bunu hatırlama ihtiyacı duyuyorum arkadaşlar. Sabır katlanmak değildir, boyun eğmek değildir, sabır çaresizlik değildir, rabbanlılık değildir. Yani sabretmek böyle ne yapsın elinden bir şey gelmiyor, ne yapsın o durumu düzeltecek bir şey yok, işte gücü yetmiyor kimseye. O yüzden işte sessizce katlanıyor. Bu bir erdem değildir, sabır da bu değildir. Sabır herhangi bir şey için, bakın mesela namaz kılmak için de sabırlı olmanız gerektir. Çünkü sabır arkadaşlar doğruluğun olanı yaparken ee, karşılayacağımız zorluklara direnmektir. Sabır bir dirençtir yani. O yüzden de çok aktif bir eylemdir. Yani böyle çaresizce boyun eğmek değildir sabır. E, ne olsun bu mesela işte bir hastalık var. Hastalığa nasıl sabredilir arkadaşlar? Diyelim ki doktor perhiz dedi. Perhiz yapman gerekiyor. Şeker hastası. Etrafımda şeker hastaları var arkadaşlar. İnsülünü vuruyorlar. Hiç perhiz merkez yapmıyorlar. Çünkü sabır yok. Ee, yani başkalarını eleştirmek kolay da kendimize de bu açıdan bakmalıyız. Demek ki Hz. Nuh'un hem sabırlı hem de şükür ekle, yani bu iki önemli meziyeti kendinde cem etmiş bir e, örnek insan olduğunu Kur'an-ı Kerim bize söylüyor öne çıkan bir başka karakter özelliği kafirlere karşı çok sert olması. Ee, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifini burada da zikrediyor zaten ee, Hazreti Ömer'i Hazreti Nuh'a benzetiyor. Hazreti Ebu Vikri de Hazreti İbrahim'e benzetiyor. Bakın Hazreti İbrahim de bir peygamberdir ama kendisi hiç kendi, yani hiçbir kafirin işkence görmesini, eziyet görmesini, işte helak olmasını falan istememiştir Cenab-ı Hakk'tan. Hz. Nuh da bir peygamberdir. O da yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakmayana Rabbi diye ve dua etmiştir. Kafirlere karşı çok sert davranmıştır. İşte eee i̇bnül Arabi bugün yetişecek ama inşallah bir dahaki e, İbnü'l-Arabî de ondaki bu e, yönün e, nasıl diyelim? Peygamberlik ee, konusunda bir e, alt seviye olduğunu söylüyor. Çok böyle korku korku söylüyorum ama İbni Arabi'nin söylediği bir söz bu. Ee, i̇deal ne? Oraya gelince görürüz ama Muhittin beni Arabi'den benim anladığım ideal olan e, bu ikisini cem etmektir yani. Yerine göre sert, yerine göre yumuşak e, olabilmektir. Ve işte bu kemal bütün peygamberler içinde peygamber efendimize mahsustur. Peygamber efendimizin de hayatına bakarsanız bazıları arkadaşlar peygamberimizin sadece yumuşaklığını anlatıyorlar. Öyle bir peygamber canlanıyor ki gözünüzde böyle sakallı, pirifani, böyle gözü yaşlı, devamlı ibadet eden, yumuşak, böyle işte başına vur, elinden ekmeğini al. Hani öyle bir peygamber gözümüzün önünde canlanıyor. Halbuki peygamber efendimiz mesela arkadaşlar bir elçisi öldürüldü diye savaş açmıştır. Bir kadının örtüsüne saldırıldı diye savaş açmıştır. Yani bir Müslüman kadının örtüsüne saldırıldı diye ve o savaşın sonunda mesela bir Uhud harbi şey Hendek harbinde kendisine ihanet eden yani anlaşmayı bozan Yahudilere cezalandırmak için onları kuşatmış sonunda yenilmişler ve ceza konusunda kendilerine sormuş, isiyar kitaplarına bakın yani, kendilerine sormuş Tevrat'a göre mi yargılanmak istersiniz, Kur'an'a göre mi diye Nici bunu yapmış çünkü böyle yapmadan o hükmü verseydi peygamberimiz kim bilir neler söylenirdi hakkında müsteşlikler şunlar bunlar İslam düşmanları. Böyle büyüteçle hayatında kusur arıyorlar. Ee, efendim biz Tevrat'a göre yargılanmak isteriz diyorlar. Tevrat'a göre bir savaş sırasında ihanet edenin cezası, bir topluluğun cezası, bütün erkeklerin kılıçtan geçirilmesi, işte kadın ve çocukların da sürgün edilmesidir. Evet. Kılıçtan geçirirken yüzlerce kişi yani e, hangi Yahudilerde işte bu üç büyük Yahudi kabilesinden birisi şimdi yanlış söylemeyin ismini e, onların hepsi tek tek idam ediliyor arkadaşlar ve Peygamberimiz bütün o idamla nezaret ediliyor. Yani o yüzlerce kişinin İdam sırasında orada e, o idama nezaret ediyor. Böyle şey değil yani ay kan tuttu, ay bayılacağım hani öyle biri de değil. E, bu iki yöntem ama bir taraftan da mesela başka bir örnek verelim. Mekke'nin fethi sırasında tam Mekke'ye girilen bir yol üzerinde bir köpek doğum yapmış yavruları var. O köpeğin başına bir asker nöbetçi dikiyor. E, ordu oradan geçerken köpeği ve yavrularını rahatsız etmesin taraftan da bunu yapıyor. Yani isteyen hep yumuşak tarafını anlatıyor. Bugünün insanına biraz yaranmak isteyenler. Bazıları da sadece sertliğini anlatıyorlar. İşte bu iki yöntemi de kendisinde cem eden bütün yöntemleri aslında. Yani bütün nitelikleri olması gerektiği gibi. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Esma-i Hüsna'nın tamamının tecelli etmesi diyoruz. İnsanı kamil de olur zaten bir denge içerisinde. Efendimiz Hazreti Ebubekir'e ne zaman İbrahim'e ve e, Hazreti Ömer'e de ne zaman Hazreti e, Nuh'a benzetiyor. Bedir gazvesinden sonra esirlerin durumu görüşürken e, Hazreti Ebu Bekir onlar bizim akrabalarımız Ya Resulallah hepsi bizim akrabamız diyor. E, i̇şte e, onlara iyi davranalım hani serbest bırakalım diyor bir karşılık alarak. Hazreti Ömer ise hepsinin öldürüldüğü gerektiğini, çünkü onların bu savaşı açtığını, biz onlara serbest bırakırsak onlar tekrar bize savaş açacaklar diyor. Bu düşüncelerinden vazgeçmediler diyor. Hazır elimize geçmişken bunlar diyor küfrün ele başları. Bunların hepsini öldürelim diyor. Ee, ve görüş, e, e, e, Ömer'in e, görüşü tercih ediliyor biliyorsunuz danışman sonucunda, istişare sonucunda. E, Peygamber Efendimiz işte o zaman Hazreti Ömer'in Nuh'a benzediğini söylüyor. Hazreti Nuh'a benzediğini Peki elem vahiy tabii karşımda kimse yok Melek sana soruyorum. <gülüyor> ee, ama cevap vermek zorunda değilsin yani bu retorik sorular bunlar. elen vahiy kimi destekliyor? Enfal Suresinde Bedir Savaşı'ndaki esirlerin durumu e, hakkında ilk önce bir ayet gelmiyor. Ayet gelmeyince Peygamberimiz sahabesine danışıyor. İşte Hz. Ebu Bekir'in görüşü kabul ediliyor. E, ve daha sonra vahiy geliyor esirlerle ilgili. Gelen vahiy Hz. Ömer'i destekliyor arkadaşlar. Ve biraz da sert bir ifadeyle yani siz diyor dünya malına tamah ettiniz diyor. E, Peygamber Efendimiz arkadaşlar o ayet Bitten sonra diyor ki eğer Cenab-ı Hak bize merhamet etmeseydi de e, Ömer hariç hepimiz helak olmuştuk diyor. E, dolayısıyla o sertliğin de yeri geldiğinde çünkü Hazreti Ömer'in buradaki görüşü dikkat ettiyseniz beni çok kümbürdüler ya da hepsinden nefret ediyorum, hepsini keselim anlamında değil, kişisel değil yani. Diyor ki bunlar düşmanlarımızın elebaşları. Bu savaşı bunlar organize ettiler. Biz bunları serbest bırakırsak bunlar yine bu ve gerçekten de iki yıl sonra e, Ulud Savaşı'nı aynı isimler organize ediyorlar. İşte Hz. Nuh Nuh Suresi'nde göreceğiz zaten onu. Rabbim yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. dolaşan hiç kimseyi bırakma. Çünkü onlar devamlı kafir doğuracaklar. Kafirleri doğuracaklar. Yani çocuk çocukları da onların kafir olacak deyince o dua kabul ediliyor diyorsunuz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'un bakın anıldığı sıfatlar var. Ee, bazı muteliklerle anılmış. Onları sayalım. Şuhara suresinin 105. ayetinde Mürsel, yani gönderilmiş peygamber, e, gönderilmiş kişi, elçi e, anlamıyla anlamına geliyor. Yine Şuara suresinin 107. ayetinde Resul e, diye nitelendiriliyor. Nariyat suresinin 50. ayetinde Abacık uyarıcı Nebih-i -um diye nitelendiriliyor. Hud suresinde Hazreti Nuh'tan mübarek sıfatıyla bahsediliyor. Saffat suresinin 80. ayetinde Muhsin sıfatıyla bahsediliyor. Hazreti Nuh'tan ihsan merdibesine ulaşmış demek. E, ve Saffat suresinde mü'min suresinde kul ve İsra suresini az önce bahsettik. İsra suresinin 3. ayetinde de şükreden yani şükürle öne çıkmış şükür sıfatının kendisinde bariz olduğu gibi bir takım sıfatlarla Kur'an-ı Kerim ondan bahsediyor. Ve ayrıca şuaran suresinde emin elçilerden olduğu bahsediliyor Efendim, Hazreti Nuh'un işte tufan sıvasında neler yaptığına dair bir takım bilgiler var ama bunlar Kur'an'da geçen bilgiler değil bir de Hz. Nuh'un marangozlukla öne çıktığını biliyoruz peygamberler tarihinde her peygamber bir meslekle öne çıkmıştır arkadaşlar yani bir meslekle meşgul olmuştur daha doğrusu hatta bir yoruma göre ki ben ona gönülden katılıyorum ee, i̇nsanlık tarihinde arkadaşlar ee, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yani insanların kullandığı aletlerle ilgili gelişmeler, ee, bizim yani bize şu anda çok basit görünen bir gelişme, mesela demirin eritilmesi, demire şekil verilebilmesi, eritilip yeniden başka bir şekilde Dökülmesi demirin bize şu anda çok basit yani bir bilgi olarak geliyor. Ama bunu ilk defa Hazreti Davud'un yaptığını ve ondan sonra mesela savaş silahlarının diğer bütün donanımın nasıl geliştiğine dair tarihi bilmeyi biliyoruz. Çok mesela ben şaşırmıştım bir tarih dersinde savaşların seyrini değiştiren bir buluştan bahsetmişti. Üzengi. Üzengi, ata binenlerin ayaklarını taktıkları o demir, bilirsiniz işte şöyle nal şeklindeki aletler şöyle iki yandan sarkıyor. Ayaklarını oraya basabiliyorlar. Rengi icat edildikten sonra atı sürerken iki elleri serbest kalabiliyor. Serbest kalınca da at üzerindeyken ok atabiliyorlar. Bu da bütün, e, ondan sonraki savaşların seyrini değiştiriyor. Gidişatın seyrini değiştiriyor. İşte tekerleğin icadı ile ilgili söylenenleri bilirsiniz. Tekerlekten sonra neler nasıl değiştiğini, ee, ziraatin mesela ilk defa hani bir e, saklanılacak bir bitkiyi e, büyük ölçüde dikip efendim bir toprağı ıslah edip oraya büyük ölçüde o bitkiyi dikip onun tohumlarını saklayarak açlıktan kurtulma yani toplayıcılıktan tarıma geçme, e, yerleşik hayata geçmenin insanlık tarihinde ne kadar büyük bir Değişime yol açtığını tarih okuyanlar veya işte tarih bilgilerinizden hatırlayabilirsiniz. Hz. Nuh da marangozlukla öne çıkmıştır arkadaşlar ve bu peygamber mesleğidir. Bu, bu arada onu da söyleyelim. işte Hz. İdris'in dikişle. Ee, öne çıktığını biliyoruz. Hazreti Adem ilk karım yapan e, peygamber yarın üstünde. Onu biliyoruz. Diğer peygamberlerin Hazreti İsa tıpla meşgul oluyor. İşte Hazreti Musa büyüçlük deniyor. Tabii Hazreti Musa büyüçlük yapmadı arkadaşlar. Teknoloji diyelim yani o günkü tek o günkü çağda hakim olan o işte keşifli maddelerin herkes tarafından bilinmeyen niteliklerinden yararlanarak elementlerin o niteliklerinden yararlanarak olağanüstü icatlar ve keşifler yapma döneminde yaşamıştır Hazreti Musa. Peygamber Efendimiz de arkadaşlar e, ticaretle meşgul olmuştur biliyorsunuz hayatı boyunca e, Peygamberimizin mesleğidir ticaret. Aynı zamanda onun getirdiği mucize diğer bütün Peygamber ise Hazreti Nuh'un gemisi var Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi var Hazreti Musa'nın ansızır. Var. Peygamber Efendimizin getirdiği mucize Kur'an'dır. Yani sözdür arkadaşlar. Bununla ilgili de bir iki şey söyleyelim. Bizim klasik eğitimimizde, yani bunlar beni aşıyor ama sadece bir yarışım ve hatırlatma kabiliğinden kabul edin. Size bunları ben hatırlatmış oluyorum. Umarım bu hatırlatmadan siz bu noktadan bu konuyu ele alarak çok daha e, derin e, araştırmalar yapar ve daha büyük vukufiyet kazanırsınız. E, efendim, e, bütün medreselerin eğitiminde arkadaşlar, edebiyat, yani dönemin edebiyatı, işte Belagat ilimleri, şiir, kendi dönemlerine kadar gelen edebiyat medresenin, yani ne okuyursanız okuyun medresede, o medresenin zorunlu dersleri arasındadır. Ve bizim son dönemlere gelinceye kadar, yani Osmanlı'nın son dönemlerine gelinceye kadar bizim alimlerimiz arkadaşlar edebiyatla da çok yakından ilgilenmelerdir, şiddetlerdir. Sadece edebiyatla değil, edebiyatla zaten zorunlu olarak ilgileniyorlar. Bunun yanında her biri kendine göre bir sanat dalıyla da ilgilenmiştir. Kimi müziki şinastır, kimi hattattır, efendim farklı farklı işte ciltlilikle uğraşan var. Yani kendine göre, kimi Ebruzen'dir, yani kendi ilgi alanına göre bir sanat dalıyla meşgul olmuşlar. Ama edebiyata vukufiyetsiz bir ilim adamı hiç düşünün arkadaşlar. Eskilerin yazdıklarına bakın. Eskiler dediğim, yani bundan 100 sene öncesini kastediyorum. Bir tane cümle düşüklüğü göremezsiniz. Yani. Bir, e, elmalı Ben Elmalı'yı çok okuduğum için, Elmalı mesela bazen bir sayfaya yakın bir sayfanın 3'te 2'si kadar bir cümle kurar. Yani cümlenin uzunluğu o kadar ama hiçbir düşük ne fiillerde, ne sıfatlarda, ne tekrarlarda cümle o kadar sağlam ki cümlenin yapısı. Tabii bu sadece edebiyatla değil mantıkta çok iyi okudukları için e, onunla da alakalı. Ama bugün arkadaşlar Türkçe öğretmenleri bazen kendini unutarak bana mesaj atanlar oluyor veya sosyal. Hadi sosyal medyadaki yazan yazılanlar ne olabilir? siz söyleyin. Çok formel olmadığı için hani alelacele yazıldığı için ama yani e, mesela aynı yazı içinde bir dağıyı ayırmış bir dahi ayırmamış ama ayırması gereken aslında ayrılmayacak olan ayır... E, <gülüyor> Afedersiniz. Ayırdı, ayırdığı da aslında ayrılmayacak olan ayırmadığı bir düşün yazdığı da aslında ayrılacak olan. Hani hiçbirini ayırmasaydı diyecektim. Yani dikkat etmemiş. Böyle yazıyor demek ki. Ama e, birini ayırmış fakat o da yanlış olmuş. Bu işte. kadar e, şey olabiliyor siz söyleyin. E, zayıf olabiliyoruz ne yazık ki arkadaşlar. E, okuduğumuz eserler bizi e, dil konusunda e, biraz daha ileriye götürecek eserler olmalıdır. E, dile, dile vukufiye çünkü bizim dinimiz arkadaşlar söz üzerine inşa edilmiştir. Yani söz üzerine kuruludur. Bizim en büyük mucizlerimizdir. En büyük nasıl diyeyim dayanağımızdır. Dolayısıyla bu konuda da biraz teşrikimle sahip bütün arkadaşlardan özellikle genç arkadaşlardan ediyoruz. Sizi hep ileriye götürecek eserler okuyun arkadaşlar. Böyle bir İsmail Kara İsmail Kara'nın bize tavsiye ettiği bir tavsiyesini burada aktarayım. Diyor ki İsterse bu benim yazdığım kitap olsun arkadaşlar. Fark etmez. Her kitap belli bir seviyeye hitap eder. Ama siz sizi daha yukarıya çıkaracak kitaplar okumalısınız yani. Ee, şöyle demişti kendisi. Ee, bir kitabı elinize aldınız. 5-10 sayfa okudunuz. Her şeyi su gibi anladınız. Böyle akıyor kitap. Mesela bunu çok övelisin. Hocam bin de okudum diyor mesela kitabınızı. Aslında bu benim kitabım ne kadar kolay basit bir kitap olduğunu gösteriyor. E, efendim. E, ama bunu diyor bırakın. O kitabı bırakın diyor Çünkü işte her şeyi su gibi anladıysanız ve çok kolay okuyorsanız size bir şey sağlamayacak demektir. Size bir şey katmayacak demektir. Bir kitabı elinize aldınız. Işte sözlüğe bakma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ee, ne bileyim, bazı cümleleri tekrar okuma ihtiyacı duyuyorsunuz. İşte bir, bir bölümü okudunuz, oradan çıkaracağınız sonuç hakkında böyle tekrar bir gözden geçirmeye ihtiyacı duyuyorsunuz. O zaman işte o kitabı okuyun, o kitap sizi ileri götürecek kitaptır demiştim. Neyse, konumuz kitap okumada değil. Ee, ama bilelim yani, Hz. Nuh'un e, kitabı, Marangozlukla öne çıktığını, yani neye ahşaba şekil veriyor. Bizim peygamberimiz de arkadaşlar zihinlere. Çünkü söz zihinlerin malzemesidir. Yani zihnimiz kelimelerle çalışır. Bizim dinimiz de işte o kelimelerle meşgul oluyor. Ve ne yazık ki, yine burada karamsar şeyler söylemek istemiyorum. Neyse ne yazık ki de geri alayım. Ee, sözle e, öne çıkma konusunda çok da e, ileri gitmediğimiz kanatındayım. Şimdi burada kalalım.